üzerimdeki montta bir hayvan figürü var. Bu da bir markanın figürü. Bu şekilde namaz kılabilir miyim? Yani üzerinde o mont varken namaz kılsam namazım geçerli olur mu demişler. Ya genelde bir figür, yani bir markayı temsil eden figür çok büyük olmuyor. Karşıdan baktığımda o figürün ne olduğunu tam anlayamıyorsam, hı hı. yani öyle bir figürse bunda bir sakınca olmaz. Ama düşünün ki, bir elbise var, arkada kocaman bir hayvancağız yapılmış. Evet. Önde büyükçe bir hayvan resmi var. Bu şekliyle bu elbise ile namaz kılmanız mekruh olur herkesin göreceği. Herkesin fark edebileceği bir hayvan resmi ise o zaman bu elbise ile namaz kılmanız caizdir ama mekruh olur.